kitabıyla aziz. Euzubillahi aleyhim Nur-u iman ile kalpleri nurlanan Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa'ya gül vermekle huatları şürûrlanan hakka secde etmekle alınlarında eseri secde bulunan dilleri İsmullah ile süslenmiş Gönülleri aşkullah ile tezyin olmuş, kıyamet gününe inanan, hakın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Bu alemden sonra ebedi bir alem var. Bu alem gelip geçicidir ve süratle geçmektedir. Abayı ecdadımız onlar nereye gittiler? Ve bizden evvel geçen milletler, ümmetler, devletler Dünya tarihini, cihan tarihini okuyanlar görüyorlar ki bir çok devletler hak ile iksan olmuşlar. Yaşamışlar, sonra yaşamaları adli olmuş, istikamet ile olmuş, sonra istikametlerini, doğruluklarını bozmuşlar. Adaletlerine kutur getirmişler ve yıkılmışlardır. Öyleyse insanlığın şerefi istikametinde, doğruluğunda, dürüstlüğündedir, sıdkı sadakatındadır. İster ferd olsun, zaten cemiyetler fertten meydana gelir. Fertler dürüst olursa, müstakim olursa, cemiyet de müstakim olur. Ve küre-i böyle milletler varis olurlar. Hıyanet, ihanet, zulüm, yalan, kötülük, iftira, bunlar milletleri yerden yere geçirir. Hem dünyada sefil, hem ardı rezil eder. Ey ehli iman! Sen vücudunun azalığında istikamet eyle. Dürüst ol yani. Bir göz sahibi ol ki kainata birine baksın, şükretsin. Birine baksın, şükresin. Öyle bir göz sahibi, öyle bir gözüne sahip ol. Gözünü ibretle süslendir. Hıyanetle değil. Allah'ın sevmediği, Allah'ın istemediği, peygamberimizin iğrendiği ve üzüldüğü yerlere bakma. Daima hakka bak daima hakka bak her şeyde hakkı gör her şeyde hak zahir olmuştur görmeyenler kördür bu alemde hakkı görmeyen öteki alemde hakkı göremez ve ben hazî âmâ ve hüve fil âhirete kitabında. bu alemde ama olan öteki alemde ama olur baş gözün köründen bahsetmiyorum kalp gözünün köründen bu alemde hakkı görmeyenler hakkı bulmayanlar her şeyde hak zahir olmuştur Öyleyse hak bak. Hakla bak, hak bak. Bütün azay-ı istikamet üzerine Allah'ın emri üzerinde bulundur. Allah'ın yataklarından kaçındır. Kıfset. Muhafaza eyle. Nefsinle cihad et. Nefsin seni şerre götürecektir. Seni fenalığa sürükleyecektir. Ona tabi olma. Sen Hazreti Muhammed'e tabi olma. O seni telaha, necata, ridaya, Ridvana, cennete, cennete efale, cennete sıfata, cennete zata çağırmaktadır. Bilmiş olduğunuz ki hilekarlığın evveli zevk olur ama ahiri çok, çok ama tecih olur. Çok acı verir insana. Ama dürüstlük, dürüst olan kişiler evvela sarsılabilirler. Evveli biraz acı olur ama nihayeti rahatlık olacaktır. En ihvan edeyim. Sahip olduğun servet, kudret, devlet, rütbe yahut mezun olduğun fakülte diplomaları hepsi bir gün toprağın haricinde kalacak. Seni amelinle baş başa bir kabre koyacaklardır. Bu böyle olacaktır. Hiç bunu unutma, hatırına çıkarma. Bunu düşünürsen müstakim olacaksın. Müstakim olanları Allah sever. Yalancıya Allah'ın laneti vardır. Kalbi kirli olup da kalbinin temiz diyenler, onlar Allah'ın hasmıdır. Bir kimseyi çalıştırıp onun alın teri hakkını vermeyenler onlar zalimdir ve Allah'ın hasmıdır. Allah'ın düşmanıdır. Dürüst ol, cömert ol, mert ol, kahraman ol, insan ol, Allah'ın sevdiği gibi ol. Allah'ın sevdikleri gibi ol. Ama istikamet kolay değildir. Mücadele lazımdır nefsinle. Mustakim olanlar, onlar er kişidir. Allah'ın sevdikleridir. Allah'ın kurbiyetine varacak olanlardır. Fî makad sıdka olanlardır. Görmüyor musun? Resul-i Ekrem iki cihan güneşi, kainata yoktur eşi, Muhammed Mustafa, Sallallahu aleyhi ve sellem rahmetellil alimin Efendimiz ne diyor? Şeyyebet miyin sure i hud sureyi hud beni çökertti ihtiyarlattı diyor. Demişler ya Resulullah hangi bu surenin kafesi mi? Hayır. İçeride bir ayet var diyor. O ayet beni çökertti ihtiyarlattı. Nedir o? Emrolun gibi doğru ol Habibim Muhammed. Estağfurullah bu resul kitap Ekrem'e hitap bize hitaptır yani ümmete hakkında üzüldü. Kolay iş değil. Bu ayet-i celil'e Sıddık-ı hakkında nazil olmuştur. Yani ebadekir Sıddık hakkında. Öyle bir mustakim insan dedi ki, işte mustakimlerin akıdetlere hayır olacaktır. Bu fani alemden, bu çirkef, bu şirket tarlasından çıktıktan sonra mustakim olanlar hepsi birer sultan olacaklar. Ebedi saatte kavuşacaklar. Bir gençlik verilecek bu gençliğin ihtiyarlığı yoktur. Bir sıhhat verilecek, bunun hastalığı yoktur. Bir hayat verilecek, bunun ölümü yoktur. Bir devlet servet verilecek, bunun fenası yoktur. Size Hakk'a Hakk da Hakk'a Kur'an çağırıyor. Resul-i Ekrem size bir ip uzatmış. İslam ipini, buna her kim tutunursa o cennete cemale dahil olur. İşte müminler okuduğum ayeti kerimede şu kimseler ki Rabbimiz Allah dediler. Hakk Allah'a iman eder. İstikametin birinci derecesi Allah'a imandır. Ama böyle Allah asmalık der gibi Allah'a inanmak değil. Allah dediği vakitte vücudunun her zerresi, her tüyü tiken tiken olan, Hakk'ın kudretine inan, Allah'ı seve, Allah'a severek Allah diyen, Allah'a öyle iman eden, sümme stekamül sonra onun emirlerini seve seve başına sertaç eden, onun nehirlerinden kaçıranlar için ne bıraktıklarına bu alemde buradan gittikten sonra bıraktıkları bu aleme üzülecekler. Ne gittiği yerde onlar için korku vardır. Onlara Hazreti Muhammed göğüs kol kollarını açmış. Cennetin sekiz kapısı fetholmuştur. Ey mustakim olan zat, Muhammed'in layık olan ümmet. Cennetimin sekiz kapısından hangisinden girersen gir denecektir. Yoksa da illa mustakim olmayanların hali biraz harap olur. Kabirde kabir azabına varlar. Ölümleri şiddetli olur. Size bunlar saka gelmesin, hepimizin başına gelecek. Kanıksadık galiba göre göre, bize ne diyoruz, değil mi? İğriler, sahtekarlar, yalancılar, adam kandıranlar, reşaşlar. resul Ekrem diyordu ki ne kadar büyük tehlike. Er reşaşü minna. Kandırıcılar, aldatıcılar bizden değildir. Benden değildir o yıllardır. İnsanları aldatan kişiler. Elini, dilini, sözünü, özünü doğru et. Son pişmanlık fayda vermez. Ölümün şiddetli. Kabrim karanlık ve ateşle doldurulmuş olur. Dünya ateşi değil kabire görecek olan ateş. Sen buradan götüreceksin onu. Onun rengi karadır. Sonra kabrinden sonra, rezil son olarak mahşere gitmek vardır. Huzurullah'ta seyir olmak vardır. Resul-i Ekrem'in yüzüne bakamamak vardır. Sonra hakkın narı vardır. Sonra yakanağınca bahaneler sarılırlar. Hiç dünyadaki rütben, kasan, kesen sana fayda vermez. Malın, çocuğun hiç faydası olmaz. Sonra iki makam vardır. Ya cennet o aliyat ya nardır. Her hükümetin bir kanunu olduğu gibi Allah hükümetinde bir kanunu vardır. Onu çiğneyenler Allah hapishanesine giderler, nara giderler yani. Dünyada kötülük yapıp da Allah beni affeder diyenler aldanmışlardır. Allah'ın affı çok geniştir ama kötülük yaparak değil. İnsan arpa ekti ki de bir şey. Hiç efendim sen ısırgan ekle hiç olmaz öyle şey. Anlıyorsun? Kendini çekseydir. O pişmanlık günleri gelmeden o yalnızlık evine girmeden o yılan çıyan yuvasına varmadan oraya tiryak götür. Hazırlan. İbadetli ol. Taatlı ol. İbadet ve taatına güvenme. Allah'a güven. Resulullah'a güven. Yoksa elin kötülükte göğünün kötülükte İçkide, fışkıda, fuhşiyatta nefsinin kölesi olmuşsun, şehvetinin uşağı olmuşsun, sonra cennet bekliyorsun, çok aldanırsın. da hiç faydası olmaz. Bak, ibret alınız, görünüz, hani firavunlar, hani en-arabd-ı ala diyen firavunlar, hani yer tanısıyım diyen nemrutlar, onların varisleri Ebu Cehiller, ne oldular? Mustakim olanlar kazandılar. İğriler kazanmadı, doğrular kazandılar. Yarabbi, biz Habibi Muhammed hürmetine. Bizi istikametten ayırma. Ayin. Ve bizi Habibinden lütfetme. Amin. Onun nazarı ı layık kıl. Ayin. Ve şefaatiyle bizleri mesur Allahu Teala dar-ı selam'a yetirmenin şair-i